1930, numaralı konu, Katadenin, Uhud günü kör olan gözüne Hazreti Peygamberin duasıyla tekrar kavuşması, evet, Resulullah'a bir yay hediye edildi, Hazreti Peygamber Uhud gününde o yayı bana verdi, Peygamberin yanında onunla düşmanlara ok attım. Taki tarafları devirinceye kadar, ben orada duruyordum, Rasulullah'a gelen oklara siper oluyordum, onlardan herhangi bir ok peygamberin yüzüne doğru gelirse hemen onun önüne kendi başımı, yüzümü koyuyordum, ta ki isabet etmesin, son gelen bir ok benim gözüme isabet etti ve gözüm yanağımın üzerine aktı, oradakiler ayrıldı, ben gözümü elime alarak onu süratle Resulullah'a götürdüm, Hazreti Peygamber onu görünce ağlayarak, Ya Rab, kata senin peygamberini gözüyle korumuştur, onun gözünü, gözlerin en güzeli ve en keskin bakışlısı yap diye dua etti, gerçekten de gözüm, gözlerin en güzeli ve en keskin bakışlısı oldu.